Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala ve sahbihi ecma'in e, Elmallah Hamdi Yazır'dan Fatiha Suresi tefsirini okumaya sayısını hatırlayamadığım e, efendim, dersimizle devam ediyoruz. 36. olacak muhtemelen. E, son cümledeyiz aslında. Gayril <gülüyor> mağdubi aleyhim velad dalin diyeceğiz ve amin diyeceğiz. Ama bunu demek bile birkaç hafta sürecek öyle tahmin ediyorum. Yine de çok şükrediyorum Rabbime bunu bir kez daha anlatabilmeyi bana nasip ettiği için daha önce yüz yüze çalışmalarda anlatmıştım. Fakat onların kayıtları yoktu. Dolayısıyla bu kayıt bize bu imkanı sağladıkları için fikriyat sayesinde de baştan sona temin edilmiş oldu. Cenab-ı Hak cümlemizi hidayet üzere eylesin ve bu hidayeti kendi kafamızda ve gönlümüzde, hevamızda efendim, kendimizi hidayet üzere zannedecek şekilde değil de, yani kendimizi doğru yolda olduğumuzu vehmedecek şekilde değil de, onun tarif ettiği, onun sınırlarını çizdiği, hedefini gösterdiği, o dost doğru yolda, o suratı mustakimde sabit kılsın bizleri. E, ve ne zaman olur ya insanız, tabii ki hepimiz için bu muhtemel, ne zaman e, şaşırırsak, kayarsak, efendim rahmetiyle, şefkatiyle, Bizi tekrar o doğru yola çekecek fırsatlar versin Rabbimiz bize. Böyle dostları bize hakkı, sabrı, doğruyu, hakikati gösterecek, hatırlatacak dostları eksik etmesin çevremizden. Ve işte şimdi anlatacağımız ayetteki gazaba uğramışlardan olmaktan. E, sapkınlardan olmaktan Allah'a sığınıyoruz. Allah'ın isimleri hakkında, peygamberleri hakkında onların getirdiği kitaplar o kitapların muhtevaları onların bize çizdiği yol hakkında efendim hevasına göre eğip bükenlerden e, işte şu bu değiştir bize diyorlar mesela o zaman iman ederiz diyorlar. E, bundan başka bir Kur'an getir bize diyorlar e, müşriklerde. Aynısı bugün e, yüzlerce binlerce yıl sonra Tekrar ediliyor veya yapılmak isteniyor. Efendim öyle olmaktan da Allah'a sanıyoruz. Şunu demiyoruz hiçbir zaman arkadaşlar. Yani ben kendimi tarif ediyorum burada. Tabi sizi bilemiyorum. E, şunu demiyoruz hiçbir zaman. Bir tek benim yolum doğru. Ben hiç şaşırmam. Benim yaptığım, söylediğim her şey doğru. E, demiyoruz hiçbir zaman. Her zaman düzeltilmeye efendim doğrultulmaya, doğrunun gösterilmesine açık olmak lazım. Yani e, öyle olmak lazım. Başka türlü e, hak yolda olmak mümkün değil zaten. Yani yoldaki işaretleri, rehberleri dikkate almak lazım her zaman. E, ve e, yoldan çıktığımızda bunu fark edebilmek, o çıkışı fark edebilmek ve oraya tekrar dönebilmek için de Alçak gönüllü bir şekilde hatamızı kabul etmek, yanlışımızı kabul etmek gerekir. Bu erdemlerden bizi Rabbim mahrum bırakmasın. Kendini, aklını beğenenlerden, onunla yetinenlerden, efendim, her, şeyi, her şeyin üstünde görenlerden, kendi aklını efendim, olmaktan da Allah'a sığınıyoruz, muhafaza buyursun. Evet e, böyle bir girişten sonra e, kaldığımız yerden devam edelim. Bugün e, bir sayfadan fazla elmalı merhum bize e, gramatik açıklamalar yapacak. E, gayr kelimesinin sıfat mı bedel mi olduğuna dair ve buna göre eğer sıfat kabul edersek nasıl yorumlanır? E, buradan ne gibi anlamlar çıkar? Bedel kabul edersek nasıl yorumlanır? Yani tamamen Arapça e, gramer kurallarına girecek. Ee, i̇nşallah muvaffak olurum onları size he, dost doğru bir şekilde aktarmaya ve anlaşılır bir şekilde aktarmaya muvaffak olurum inşallah. Ee, gerekli mi bunlar? Bana sorarsanız bizim gibi e, Arapçaya vakıf olmayanlar için ve e, hani böyle bir çaba ve e, gayret içinde olmayanlar için çok da gerekli değil. Hani doğrudan doğruya burada mağdu ve aleyhimle kim kastedilmiş oraya geçsek yani yorumlara geçsek tamam görüş farklılıkları olabilir o yorumların da hepsini dinlesek sanki bizim için daha kolay olacak gibi ama en azından böyle bir iki örneği görmek yani küçük bir gramer yorumunun bile yani bu kelime gayr kelimesi e, ellevinenin sıfatı mı bedel, oradan bedel mi e, eğer sıfat kabul edersek buradan ne anlamlar çıkıyor bedel kabul edersek ne anlamlar çıkıyor hani bu küçük bir gramer e, farklılığının bile e, tefsirde nasıl bir yorum zenginliğine yol açtığını, bakış zenginliğine yol açtığını gör, gösterecek bir örnek olması bakımından kıymetli. Dolayısıyla e, sohbetimizin başları biraz böyle daha pratik e, bilgiler öğrenmek isteyenler için azıcık sıkıcı olabilir. En baştan uyarıyorum e, sıkıcılık içeriyor yani bugünkü okumamız e, fakat e, yani benim kanaatime göre Faydadan hali değildir. E, faydalı olmasını ümit ediyorum. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. mağdubi Aleyhim ellediine'nin sıfatıdır. Kendi tercihi bu yönde yani. Şimdi cümleyi hatırla hatırlayalım. İhtina sırat al müstakim, bizi sıratı müstakime ilet. Sırat al ellediine. Sırat orada tekrar etti. Sırat ellediine öyle bir sırat ki. Öyle bir yol ki bu bizi iletmeni istediğimiz yol öyle bir yol ki en amte aleyhim senin nimet verdiklerinin yoluna gayril mağdubi aleyhim gazaba uğrayanların yoluna değil. Gazaba uğrayanlarınkinin gayrı olan onun dışındaki nimet verdiklerinin yoluna gayril mağdubi aleyhim ellezinenin sıfatıdır ve İslam'daki hasleti takvanın menşeini gösterir. Takva sıfatının kaynağı buradadır diyor. E, ne alaka var takvayla gayril mağdubi aleyhim arasında? E, çünkü takva arkadaşlar e, sözlüğe bakın hatta mümkünse keşke olsa da İslam aslöbetisinden baksanız böyle kavramlar geçtiği zaman. Efendim takva kelime anlamıyla korunmak demektir. Vikaye korunmak demektir. Allah Allah'tan korunun demektir. Aslında hani kelime anlamıyla e, yani Allah'a karşı tedbirinizi alın yani gibi düşünün. Haşa yani nasıl peki bu Allah'tan koruma ve Kur'an'da kaç yerde onlarca yerde bize emredildiğine göre itteullah nasıl yani ne demek oluyor? Allah'ın azabından, onun gazabını hak etmekten, onun lanetine uğramaktan, onun rahmetinden uzaklaştırılmaktan, Allah'ın sevmediklerinden olmaktan korunun. Şimdi e, burada tabii bakın şimdi laf lafı açacak. Biz gramere bakalım ne zaman girebileceğiz. E, bazılarımız da arkadaşlar zihninde bir Allah var. Kendi ürettiği bir Allah tanımı var yani. Bir e, yaratıcı Allah kelimesini oralarda kullanmayalım. Gerekli gereksiz böyle yakışıksız şekilde. Kendi zihninde ürettiği bir yaratıcı bir ilah e, kavramı var. Mesela bu kavram asla lanet etmez. Asla cezalandırmaz, işte yakmaz, böyle çok her şeyi affeder. Hani öyle bir ilah anlayışı üretmiş zihninde. Ee, tabii bunu besleyen ayet ve hadisler var. Yani ağırlıklı olarak Cenab-ı Hak affedicidir, merhamet edicidir. Ee, bizi yoktan varlık alemine çıkarmış olması, bizi derken insanı demiyorum, bütün mahlukatı, bütün bu evreni. Yokluktan varlığa çıkarmış olması onun rahmetinin tecellisidir ve o var ettiği yani rahmeti saymakla bitmez rahmetinin kapsamı. Onun bir varlığı var ederken onun varlığının sürmesi için gereken bütün aksamı ne gerekiyorsa yani maddi, manevi, ruhi her şeyi mesela ben bu açıdan en çok şeyden etkilenirim hani insan topraktan sudan tabii bunlar hayatın asıl maddeleri olduğu için onların bizden önce hazırlanmış olması, gıdamızın, erzakımızın biz gelmeden önce hazırla oksijenin işte hazırlanmış olması çok tabii etkileyici bir şey. Yani seni yaratmadan önce senin varlığının devamı için ihtiyaç duyacağın her şeyi yaratıyor. Ve benim en çok Cenab-ı Hakk'a en çok demeyeyim de hani çokça ee, şükretmeme ve ona hayranlığımın artmasına sebep olan hususlardan birisi de bütün bunların estetik bir e, çerçevede yaratılmış olması. Yani Cenab-ı Hak bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabilirdi de mesela estetik ihtiyacımızı önemsemeyebilirdi. Hani her şeyin, bütün o suyun akışı çok güzel, işte sisli bir günde buharlaşması çok güzel anlatabiliyor muyum? Yani... Her aşaması işte bir buğdayın ekilişi bitmesi işte yemyeşil tarlaların deniz gibi böyle rüzgarda o başakların efendim şey yapması dalgalanması sararması bir meyvenin çiçeğinin aşamasından tutun da yani o dalın ucunda olgunlaşıp ondan sonra yani toplayıp sepeti bir sepetin içine koyduğunuz zamanki güzelliği, bir elmanın üzerindeki renklere bakın yani o tonların geçişlerine bakın hani saymakla bitmez. Bütün bu ihtiyaçlarımızı da bizim bir estetiğe ihtiyaç duyacak şekilde bizi yarattığı için bir güzellik görme arzusunda bizi yarattığı için o güzelliği de bu ihtiyaçların her aşamasına serpiştirmiş olması dolayısıyla Allah'ın rahmeti galiptir. Ve kendisi de söylüyor zaten. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır, her şeyin önüne geçmiştir falan. Peki arkadaşlar aynı yaratıcı bize Efendim e, azabının da olduğunu, gazabının da olduğunu, sevdikleri kadar sevmediği özelliklerin olduğunu. İnnaallah elayuhi bul hainin Mesela Allah hainleri sevmez. Yani Allah'ın sevmedikleriyle ilgili ayetleri ben bir ara tespit et, sevdikleri ve sevmediklerinin anlatıldığı ayetleri tespit etmiştim kendimce. E, ciddi sayıda sevmediği özellikler var ve kendisi açıkça söylüyor bunları sevmez Allah diyor. Sevmiyorum diyor yani. Şimdi e, dolayısıyla biz bu zihnimizde ürettiğimiz e, Allah inancını bir tarafa bırakıp e, hakikaten Allah Teala kendisini nasıl anlatıyor. Mesela Esma-i Hüsna burada çok önemli bir rehberdir. Cenab-ı Hakk'ın e, affetmekle ilgili isimleri olduğu gibi cezalandırmakla ilgili de isimleri var. Yani ben cezayı öne çıkarmak istemiyorum. Sadece onu olduğu gibi tanımak işte olduğu gibi tanıdığımızda takvaya ulaşabileceğiz çünkü. Çünkü siz hep böyle her şeyi affeden, her şeyi yok sayan, işte müsamaha göster sadece böyle bir Allah anlatıldığında, sadece bu yönleri bize anlatıldığında arkadaşlar öyle takvalı olmak için çok bir çabaya gerek görmeyebilir insan zihni yani. Böyle kolaya kaçan zihinler öyle diyelim. Dolayısıyla gayril bir aleyhim senin gazab kendilerine gazap edilmiş olanların yoluna bizi iletme işte burada bir sakınma var birileri var bunlar bir şeyler yapmışlar ve bunlara gazap edilmiş kim tabi buradaki gazabı eden Allah yaratıcı yani yoksa insanların birbirine gazabından bahsedilmiyor burada. Ee, yaratıcının gazabına maruz kalmış olanların yoluna bizi iletme. Bir şeylerden sakınma, bir şeylerden korunma var. İşte takva kelimesinin e, lügat anlamındaki korunmanın da e, Allah'ın azabından korunma, gazabından korunma olduğunu e, hatırlatıyor bize Elmanlı Hamdi Yazır. Ve bu duanın gayril mağdubi aleyhim duasının İslam'daki e, takva hasletinin kaynağını gösterdiğini öğretiyor. Tabii ileride birkaç adım sonra gelecek ama şimdi tam yeri geldiği için bir kez söyleyelim. Orada da gerekirse tekrar ederiz. Arkadaşlar iyilikleri var etmek mi kendimizde önceliklidir yoksa kötülüklerden uzak durmak mı? Yani def mefsedet mevsedet, cel-i menfaat tartışması. İşte bir çocuk yetiştiriyoruz mesela onu kötülüklerden korumak mı yoksa ona iyi hasletler kazandırmak mı? Öncelikli olarak üzerinde durmamız gerekir. Bu tartışma bitmez. Tavuk yumurta tartışması gibi bir tartışmadır. Ee, ama e, İslam alimleri, ahlakçıları, hukukçuları arkadaşlar def mefsedetin celbi cel bir menfaatten önce geldiğini söylerler. Yani bir insanın zarardan korunması iyilikleri kazanmasından önce gelir ben de bunu kabaca şöyle anlatıyorum şimdi bakın hiç şaşırmayacaksınız çünkü defalarca duydunuz yani daha önce de dinleyenler efendim ben de diyorum ki bir kazının dibi delikse yukarıdan onu doldurmaya çalışmanız çok anlamsız bir çaba olabilir ilk yapmanız gereken şey kazının dibindeki deliği kapatmanız yani sizin ahlakınızda bir takım kusurlar var bu kusurlar sebebiyle insanlara zararlar veriyorsunuz, yanlışlıklar yapıyorsunuz kendinize veya başkalarına. Ondan sonra ama bundan hani iyi tarafınız da var, iyilikler de yapıyorsunuz. E, o iyiliklerle kazanı doldurmaya çalışıyorsunuz ama verdiğiniz zararlar da alttan o yaptığınız iyiliklerin biliyorsunuz kıyamet günde o kişilere dağıtılacak yani e, kaybolup gitmesine sebep oluyor. Etkisinin kalmamasına sebep oluyor. Yani biz e, arkadaşlar e, yaşlı bir vaizin e, sözleri olarak <gülüyor> dahi olsa zihninizde e, bir yer edinirse bu sözlerim sevinirim. E, mesela biz e, bir takım olumsuzlukların, haramların, e, kural tanımayan, sınır tanımayan... E, egoların yarıştığı böyle bir e, ve gösterişin, hevanın, günahların normalleştiği bir mecliste bulunduğumuzda acaba kaç tane zikrimiz, kaç tane duamız, kaç tane namazımızın üzerimizdeki etkisi siliniyor? Bunu demek istiyorum yani. Onun için zararlardan korunmak önceliklidir. Bu şey gibi e, hastalıklarla mücadele o hastalığa yakalanmamak için mi yapılmalıdır yoksa iyileşmek için mi yapılmalıdır? Tedaviye yönelik mi olmalıdır ağırlık merkezimiz? E, takdir edersiniz ki ağırlık merkezimiz e, koruyucu hekimlik yönünde olmalıdır. Yani hastalığa yakalanmamak esastır. Ama elbette yakalandıktan sonra kurtulmaya çalışmak da çok önemli bir insanlık görevidir, hizmetidir. İşte "Gayril mahduu bir alehim velad dalin" diyerek yukarıda istediğimiz o nimet verilenlerden, e, nimet verilenlerin içinde daha da özel bir nimeti istemiş oluyoruz. Çünkü birazdan Elmalham diyezir söyleyecek merhum. Bazen nimetle gazap birbirine geçmiş de olabilir, karışık da olabilir. Ya Rabbi beni nimet verdiklerinin yoluna ilet. Mesela işte orada konuştuk bu nimet nedir? E, diyelim ki işte mesela zenginlik kastediyorsunuz, işte akademik başarı kastediyorsunuz, kariyer kastediyorsunuz, mutluluk, işte güzel bir aile bunu kastediyorsunuz. Her neyse kişiye göre değişiyor. Şimdi sen nimet verdi, tabii orada bunu okuduk e, eksik anlatmayalım. Hani Cenab-ı Hakk'ın katındaki nimet orada kastediliyor ama yine de o nimet verdiklerinin içinde bir taraftan nimet kendisine verilmişken bir taraftan gazap edilmiş olan da olabilir. Bunun örnekleri dünya tarihinde ve günümüzde bol bol vardır. Yani kendisine hep nimet verilmiş ama hem de gazabı hak edecek bir durumlar da var yani hayatında. İşte bu tahsisle arkasından gelen gayril mağdubi aleyhim velad dalim ile nimetin, Tamam tam bir nimeti eksiksiz kusursuz içine hiç gazap karışmamış hiç lanet karışmamış hiçbir kötülük bulaşmamış olan nimeti Cenab-ı Hak'tan istemiş oluyoruz. Yani şu Fatiha var ya arkadaşlar bir insanın Cenab-ı Hak'tan isteyeceği her şeyi içine alan Cenab-ı Hak'ka sığınacağı her şeyi içine alan muazzam kapsayıcı etkili efendim e, hem İtikadını sağlamlaştıran, başta çünkü Allah inancı anlatılıyor. Hem kendi pozisyonunu, nerede durman gerekiyor senin, hayatının e, ekseni neyin üzerinde olması gerekiyor? İyyâkena'mudu ve iyâkenestâim ile. Hem de arkasından ne istemen gerekiyor allah Teala'dan, istenmeye layık olan nedir ve nasıl istenmelidir? Bunların hepsinin böyle kısacık birkaç cümle içerisinde anlatıldığı muazzam, tesirli, Muazzam kuşatıcı bir dua. Arapçada sıfat ile mevsuf arasında tarif veya tenkir cihetinden dahi mutabakat şarttır. Geldi gramatik açıklamalar. Sıfat ve mevsuf nedir arkadaşlar? Kırmızı hırka dediğimde kırmızı sıfattır, hırka mevsuftur. Yani o sıfat tarafından sıfatlanmış olan cisim, varlıktır. Cisim demeyelim çünkü. E, cisim olmayanları da sıfatlamış olabiliriz biz. Mesela sapkın düşünce dediğimde düşünce orada mevsuftur. Sapkın onun sıfatıdır. Biz ama kırmızı hırkadan gidelim. O örnek kolay bir örnek. Arapçada gramer açısından sıfatla mevsuf arasında marife ve nekra olup olmama açısından uyum olması gerekir. Yani sıfat mevsufa tabidir. Türkçedekinin zıttına Arapçada mevsuf önce gelir. Yani önce hırka deriz sonra kırmızı deriz. Efendim o sıfat ile mevsuf Birbirine uyumlu olacak. Sıfat marifi, şey mevsuf marife ise sıfat da marife. Mevsuf müennesse ise sıfat da müennes. Yani hem cinsiyet hem belirlilik ve nekralık açısından uyum içinde olması lazım. Halbuki gayr kelimesi el alimu gayrul cahil el hareketü gayrı sükun tarzında bir zıddı kamiline muzaaf olmadıkça marifelik iktisap etmez. Yani gayr kelimesi marife değildir. Ne zaman marife olur? Zıttı kamiline sıfat şey muzaf olursa. Şimdi burada muzaf da isim tamlaması demek. Bakın her şey iç içe giriyor. El alimo marife bir alimden bahsediyoruz. Gayrul cahil. Cahil olmayan alim. Cahil olmayan alim dediğimizde oradaki cahil olmayandaki gayr kelimesi arkasından gelen el cahil muzafun ileyh sebebiyle marife oldu. Bu nedenle de el alime sıfat olabilir. Elledine ismi mevsulü de marife olduğundan elledine marife aht-ı zihni manasına mahmul olmadıkça nekra ile tevsif olunamaz, tavsif olunamaz. Bu elledine marife şey olarak, maddi olarak yani kelimenin kendisi eğer o elledineden kastın Ahd-ı harici değil de ahtı ı zihni olduğunu kabul edersek o zaman ona gelecek olan sıfat nekra olabilir diyor. Ahtı ı harici neydi? Yani bu ellediğine gibi ismi mevsuller veya zamirler tarafından kastedilen varlık dışarıda bildiğimiz, tanıdığımız biri mi? Müşahhas biri mi? Yoksa zihnimizdeki farazi biri mi? Eğer bu el-ledînenin, en-amte aleyhim kendilerine nimet verdiğin kişiler dediğimiz bu kişiler zihnimizdeki farazi kişilerse o zaman o, e, bu ismi mevsule sıfat olacak olan gayr kelimesi nekra gelebilir. Binaenaleyh bunun sıfat olması mevsulün ahd-i zihni manasına geldiğine bir karinedir. Eğer gayrı bir sıfat kabul edersek o zaman oradaki ellediğine bir ahdi zihniye yani belli bir şahsa değil bizim zihnimizdeki hayali bir şahsa gidiyor. Onu onun yerine kullanılıyor. Çünkü mağdû bir aleyhim ve dâllîn vasıflarının kendilerine gazap edilenler ve sapkınlar vasıflarının alalıtlak mutlak anlamda mün amun aleyhim vasfına zıtlı kamil olması gay azardır. Hakikaten baktığımızda yukarıda mun aleyhim geçti. Kendilerine nimet verilenler, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna bizi ilet. Gayril mağdubi aleyhim velad dalin o onun tam zıttı. E, gazap edilenlerin ve e, sapkınların yoluna değil. Mun amün aleyh görünenler içinde yani kendisine nimet verilenler e, içinde hakikatte mahkumu gadap ve dal olan veya dal olan nice de bulunur. Yani görünürde görünenler de buna çok dikkat edelim. Allah katında demiyor. Görünen biz bakıyoruz dünyaya. Ay şu insana ne çok nimetler verilmiş. Ne kadar başarılı. Allah ona ne kadar ikramlarda bulunmuş. Dediğimiz kişilerin içerisinde hakikatte biz öyle görünüyor görüntü olarak fakat hakikatte mahkum mu gadap. Gazaba mahkum olmuş veya dal, veya sapkın olan nice kimseler de bulunur ve alemde Nimetler içinde yüzer gibi görünen birçok eşhas ve cemaat, şahıslar ve cemaat topluluklar buna misal de gösterilebilir. Nimetler içinde yüzüyorlar ama sakkınlar. Bu itibariyle gayr, gayr sıfatı. Buradaki gayril mağdubi aleyhim sıfatı gadab ve dalali nef ederek bu e, kendisine nimet verdiklerinin yoluna bizi ilet ya Rabbi. Gayril mağdubi aleyhim veladdalin gazabı ve dalali tamamen dışarıda bırakarak nef ederek olumsuzlayarak mün amun aleyhi kendisine nimet verilenlerden kast ettiğimiz şeyi bunların mağdasına tahsis ediyor. Yani biz bunu tamamını söylediğimizde ne demiş oluyoruz? Aman ya Rabbi beni senin nimet verdiğin kişilerin yoluna ilet. Eğer onların içinde olur ya ben bilmeden nimet verilmiş zannederim ama aslında sen ona gazap etmişsin ve veya aslında o sapkınmış onların yoluna değil ben onları nimet verilmiş kişiler zannetsen bile onların yoluna beni iletme demiş oluyoruz. Bakın tam bir e, nimet istemiş oluyoruz yani allah Teala'dan. Hiçbir şekilde yani o görünürdeki aldanışımızdan bile Allah'a Allah'ın e, lütfuna sığınmış oluyoruz. İnşallah anlatabiliyorumdur. E, ve o halde ni'am-ı salime ile mütenaim olanlar yani kusursuz nimet içinde hiçbir gazap bulunmayan ama bazen biliyor musunuz bu kusursuz nimet çok sıradan görünebilir arkadaşlar. <gülüyor> veya da hiç nimet değilmiş gibi de görünebilir. Onun için... Bu bakışımızdaki feraset ve basiret e, büyük ölçüde, şimdi bir kanaatimi söyleyeceğim inşallah yanılmıyorumdur. Çünkü kanaatlerimle sizi yanıltmaktan Allah'a sığınırım çok korkarım. Sonuçta benim kanaatim. E, bizim görüşümüzdeki basiret ve feraset arkadaşlar çok büyük ölçüde önceliklerimizle ilgilidir. Yani neyi önceliğimiz yapmışsak bizim için kıymetliyse, bir şey. Onun verildiği kişileri hakta, hayır yolunda iyi filan zannederiz. Bu bakımdan ilmi önceleyen onu görür, işte ihlası önceleyen onu görür, değil mi? Çok meşhur bir hadistir. kaynağını bilmiyorum fakat çok kullanılır. Heleken nas illal alimun helek alimun illa alim e, illa amelun ve helek alimun illa al yani insanlar helak oldu alimler kurtuldu alimler de helak oldu ilmiyle ameledenler kurtuldu ilmiyle ameledenler de helak oldu ancak bu ameli ihlasla yapanlar kurtuldu yani samimiyeti ihlası e, Allah'a kulluğa adanmış olmayı efendim e, takvayı ondan sonra ahireti dünyaya öncelemiş olmayı, mesela bunlar bizim kıymetlilerimiz olursa, o zaman bu vasıfları taşıyan insanları fark etmemiz ferasetle, basiretle ve onların asıl değerli olduğunu görebilmemiz kolaylaşır. Ama bizim önceliğimiz dünya, işte fizik özellikler, hayat şartları, Ondan sonra efendim makamlar, mevkiler, maddi başarılar, mutluluklar, hazlar. İşte bugün gençleri o yüzden e, ikna et, ikna demeyelim de biz ikna etmekle görevli değiliz. O kelime yanlış bir kelime. Gençlere din anlatırken bu açıdan biraz zorlanıyoruz arkadaşlar yani. E, çünkü e, çok şöyle düşünün. Yüz üzerinden düşünelim mesela bu insana gelen mesajları. Gün içerisinde bir genci... Dünyaya, hazlara, zevklere, işte ondan sonra hevasına, nefsine, bedenine, beden bedenin güzelliğine, işte makama, mevkiye, paraya, işte şöhrete vesaire davet eden kaç tane çağrı var yüz üzerinden? Sizin ve benim söylediklerim de yani çok cılız hem çok yetersiz hem de çok aykırı bunlara yani. Çok aykırı. Dolayısıyla önceliğinin, önceliklerinin çok kuvvetli olması lazım. İmanının çok kuvvetli olması lazım. Bu yüzden arkadaşlar küçücük de olsa bir adım atan ve dünyada aslında hiçbir karşılığı olmadığı halde iyilik yapmaya çalışan, iyiliği önemseyen insanları kıymetini takdir etmemiz lazım. Yani çok büyük bir şey yapıyorlar aslında. Yani kendisi için harcamak, kendisi için gezmek, tozmak, kendisi için yaşamak işte e, her taraftan teşvik edilirken bunun tersine hareket etmek ahmaklık olarak görülürken işte enayilik, zayıflık veya beceriksizlik olarak görülürken bir insanın ahirete ne kadar inanması lazım ki bunu yapabilsin. Allah'a ne kadar inanması lazım? İnandı diyelim bunu ne kadar ciddiye alması lazım? Çünkü inandığı halde. Tamam yani inanıyoruz ama Allah affetsin yapamıyoruz diyen büyük bir çoğunluk var. Hepimiz yer, yeri geldiğinde öyle söylüyoruz. Efendim ee, niham salime yani bu her türlü gazaptan arınmış, her türlü sapkınlıktan arınmış ee, salim ee, her türlü kusurdan arınmış demek. Her türlü kusurdan arınmış nimet. Allah Teala'dan istenmiş oluyor. İşte bununla müte, mütena'im olanlar, nimetlenenler, bunların zıttı kamil olurlarsa da ıtlak mütena'im olanlar böyle değildir. Yani biz mutlak manada nimet istediğimizde içinde gazap ve dalâlet de olabilir. İşte gayril mağdubi aleyhim velad dalin diyerek o mutlak nimetin içerisinde tam mükemmel nimeti istemiş oluyoruz. Her türlü kusurdan uzak olan nimet daha böyle özün özünü yani istemiş oluyoruz. Binaenaleyk in'am ıtlakıyla mülahaza edilir ve ellezine de bu sıla ile cinsen veya ahdi ile marife tanınır ise gayr ona sıfat olmaz belki bedel olur. Yani sıfat olmayıp bedel olduğunda ne olur şimdi? Keşşaf ve ona tebaan Kazi vesaire Kazi dediği Kadı Beydavi Keşşaf da Zemahşeri'nin işte bu bedeliyeti tecviz etmişlerdir. Onlar buradaki gayr kelimesini bedel kabul etmişlerdir. Fakat Ebu Suud tefsirinde bunu bir hakkın reddeylemiştir. Bunu müla değerlendirmiş, mülahaza etmiş Ebu Suud ve çok iyi bir şekilde çürütmüş bu teoriyi. Çünkü bedel Kelamdaki nispette maksudu asli olur. Bedel e, nedir? E, şöyle bir örnek vereyim ona da. E, nasıl diyeyim? Nasıl olsun? E, kitap okudum. Bugün kitap okudum. Siyer kitabı dediğimde oradaki siyer kitabındaki kitap ilk kitap okudum cümlesindeki kitaptan bedeldir. Ve artık kastedilen ilk cümledeki kitap değil, herhangi bir kitap değil yani siyer kitabıdır. Yani bedel kelamdaki nispette maksudu aslidir. Müptelü minh bil külliye ve metruk halde olmamakla beraber... Müptelü olan yani o ilk kitap, kitap okudum, siyer kitabı cümlesindeki ilk kitap... ...tamamen boş ve orada hani gereksiz veya da önemsiz olmamakla beraber... He, e, kelamda hedefi maksat olarak da kalmaz. Artık siz anlarsınız ki benim kastım orada herhangi bir kitap değildir. siyer kitabıdır. O halde gayr bedel ise buradaki gayr kelimesini bedel kabul edersek sırattan maksadı asli nimet değil gada bu delaletin intifası olmuş olacaktır. Gördünüz mü şimdi? Eğer biz gayril il mağdubi uleyhim veladdalini bedel kabul edersek oradaki gayr kelimesini o zaman ne olur biliyor musunuz? Bu duada hedef nimete ulaşmak değil. Gazaptan ve e, şeyde, sapkınlıktan korunmak olur. Bir numaralı hedef korunmak haline gelmiş olur. Ve bu surette mün aleyhim demek Allah'ın gazabından ve dalaletten salim olanlar demek olacağını sahibi keşraf tasvihde etmiştir. Evet o yani onlar bedel olduğunu söyleyenler böyle söylemişlerdi. Nimet demek. Gazaba uğramaktan ve dalaletten kurtulmak demek. Yani az önce söyledim ya hani def mefsedet esas yani kazanın dibi delik olmayacak. Peki ama bu nimet olur mu? Nimetin tamamı olur mu yani? Kazanın dibi delik değil ama yukarıdan da hiçbir şey koymuyor. Bu şimdi nimet olur mu? O kazan dolu sayılır mı? Anlatabildim mi? Yani kötülüklerden korunmuş olmanız yeter mi sizin nimete ulaşmış olmanız için? Ne, ne olması lazım bir de o kazanın dolması lazım yani üzerine de iyilikler yapmış olmanız lazım hani eskiler e, gene de büyük bir laftır ama şöyle derlerdi birisini övecekleriz zaman özellikle bir kızı evlenmeye teşvik ederken bize de çok söylenmiş İçkisi yok kumarı yok işte daha ne istiyorsun falan gibilerden yani artı bir özellikle övmüyorlar eksilerinin olmadığını söylüyorlar sadece eksilerinin olmaması bir insanı ee, seviyeli iyi kaliteli nitelikli bir insan yapmaz arkadaşlar işte burada da e, efendim e, şey bedel diyenler buradaki talebin o gazaptan ve dalaletten korunmak olduğunu öncelikli e, talebin bu olduğunu hedef talebin daha doğrusu bu olduğunu söylemiş olurlar diyor gerçi diyor kendisi de def mazarrat Celbi menfaatten evla ise de burayaları çok dikkatli dinleyelim defi mazarat yani zararı gidermek celbi menfaatten bir faydayı elde etmekten evla ise de maksadı asli bu duadaki ihtina al müstakim sıratal lezina enamte aleyhim duamızdaki gayril mağdubi aleyhi veledal duamızdaki maksadı asli sadece defi mazarrat değil sadece yani o gazaba uğrayanlardan dal dalalete düşenlerden olmamak değil o mazarrattan salim olan nimet ve menfaatir. Yani biz burada nimet istiyoruz Allah'tan ama öyle bir nimet ki içinde hiçbir yanlışlık olmasın. Hiçbir zarar bize zarar verecek bir gazabı hak ettirecek sapkınlardan yapacak en ufak bir hatar olmasın. Öyle istiyoruz. Bu ise bedelin değil ancak sıfatın manası olabilir. Ancak gayr kelimesini sıfat kabul edersek bu yorumu yapabiliriz diyor. Binaenaleyh hedefi kelam bu, bu cümlede hedefi kelam en'amte aleyhimdir. Ve gadab-ı nefyi ona tebaan maksuttur. Yani biz Allah'tan nimet istiyoruz. Gazabın ve dalaletin bizden uzak olmasını nimetin tam olması için istiyoruz. Burada asıl hedef o nimete ulaşmak yani. Yani derece kazanmak. Allah katında derece kazanmak. Allah'ın hem de dünya ve ahiret diye kayıt edilmediği için bir kayıt olmadığı için ifadede hem dünyada hem ahirette arkadaşlar. Ve mül'amun aleyhim demek kendisine nimet verilen kişiler demek nimeti mutlaka ile Mutlak nimet yani böyle bir çünkü bir kısıtlama yok burada. İman nimeti, takva nimeti, dünya nimeti, güzellik nimeti, akıl nimeti, mutluluk nimeti aklınıza ne gelirse yani. Bütün nimetler nimeti mutlaka ile gadat ve dalalden selameti cami. Yani hem bütün nimetler hem de içerisinde hiç gazaba götüren bir şey yok, hiç sapkınlığa götüren bir şey yok. Hayal edebiliyor musunuz bizim Allah'tan ne istediğimizi arkadaşlar? Hayal edebiliyor musunuz? Her, yani biz o Fatih'ayı okumadığımızda, o namaza durmadığımızda, o namaza durmayıp bunu böyle her rakip... Çünkü en makbul Kur'an namazda kıyamda okunan Kur'andır arkadaşlar. Hadis var bu konuda onu namaza durup kıyama durup okumadığımızda kendimizi neyden mahrum ettiğimizi görüyor musunuz? İşte mün amun aleyhim demek anahtar cümleyi okuyorum şimdi nimeti mutlaka ile bütün her şeyi kuşatan aklınıza nimet deyince aklınıza gelen her şeyi içine alan mutlak nimetler ile Gadab ve dalalden selameti, içinde hiçbir şekilde gazap barındırmayan, sapkınlık barındırmayan, bunu cami, bunu kuşatan nimetler demek olur ki İslam'da budur. Ve fil hakika İslam'daki takva budur ve Ebu Su tamamen haklıdır. Binaneley, gayrda sıfat ve ellezine de ahd-ı zihni manası zahirdir. Sonuç olarak gayr kelimesi sıfattır. Ellezine de ahdi zihniydir. Yani bizim zihnimizdeki hayali bir kişi orada kastediliyor. Ma'mavi nimeti mutlakadan, nimeti salime veya söylediğimiz gibi nimeti sırat, nimeti İslam kastedilirse bunları çok yukarıda anlatmıştı. Buradaki nimet nedir? Nimeti mutlaka ee, sırat yani dost doğru yolda olma nimeti olabilir, İslam olma nimeti olabilir bunlar kastedilirse gayr kelimesi yani gayril bir aleyhimdeki gayr kelimesi bunun zıttı kamiline muzaf olmuş ve binaenaleyh tarif iktisap etmiş olacağından cins veya ahdi ı harici suretinde sıfat olabilecektir. Şimdi. Gramer kurallarını böyle açıkladıktan sonra ve aradaki nüansların ne kadar etkileyici yorum farklılıklarına dönüşebileceğini açıkladıktan sonra gadab nefsin bir, ya şimdi gadab kelimesini açıklıyor. Gayril mağdubi aleyhim, kendilerine gazap edilmiş olanların dışındakilere. Peki bu gazap ne? Gadab nefsin bir mekruh karşısında iradeyi intikam ile heyecanlıdır. Nefsin yani e, harekete geçmesi neyle? Bir mekruh, hoşlanmadığı bir şey karşısında iradeyi intikam. Yani bundan intikam alma. Kendisine hoşuna gitmeyen bir şey yapılmış. Bunun karşılığını vermek istemesi. Gazap bu. Rızanın zıttıdır. Lisanımızda öfke, bir fark ile hiddet, hışım dahi denilir. Cenab-ı Allah'a nispet edildiği zaman gadap, İnfialat-ı nefsaniyeden tecrik ile münteha ve gayesinde istimal edilir de irade-i intikam veya inzali ukubet manası murad olunur. Burada da çok önemli bir incelik var. Cenab-ı Allah gazap budur yani bir şey olur, hoşunuza gitmez. Hoşunuza gitmediği için karşılık vermek istersiniz, i̇şte kızarsınız çünkü kızdınız, sizi kızdırır. Orada bir tahrik vardır. Cenab-ı Hakk'ın ispat edildiği zaman inf gadab, infialat-ı nefsaniyeden tecrit edilmesi lazım. Yani bir şey yapıyoruz ve Cenab-ı Hak e, şey yapıyor, etkileniyor bundan. İnfialat-ı nefsaniye yani nefsi, Cenab-ı Hakk'ın kendisi, şahsı bundan etkileniyor. Bunu söyleyemeyiz Cenab-ı Hak için. Münteha ve gayesinde istimal edilir. Yani... Sonuç, sen bir şey yapıyorsun ve Cenab-ı Hak da sana bir karşılık veriyor. O sonuç üzerinde durulur. Gazap Cenab-ı Hak için kullanıldığında kendisinin etkilenmesi söz konusu değildir. Ve iradeyi intikam ya işte yaptığının sonucunu senden alması veya inzali ukubet ceza indirmesi. Manası murat olunur. Bu da rububiyeti rahimiyenin lazımıdır. Yani Cenab-ı Hak peki niçin gazap eder? Etkilenmiyorsa madem. Yani hiçbir şeyi Allah kızdırmıyorsa, üzmüyorsa, e, sinirlendirmiyorsa. Yani kendi kelimelerimizle söylüyoruz tabii. Neden o zaman e, gazap ediyor, cezalandırıyor? Bu rububiyeti rahimiyenin lazımıdır. Şimdi ta en başta. 30 küsur ders önce, bir e, yıl önce neredeyse. E, Bismillahirrahmanirrahim'e anlatırken ne demişti? Rahman ve Rahim isimlerini anlatırken Elmanlı Hamdi Yazır. Arkadaşlar kabaca söylüyorum. besmele'nin tefsiri yaklaşık neredeyse 30 sayfaya yakın yani Elmanlı Hamdi Yazır'da. Demişti ki Rahman yaratılışta e, hiçbir karşılık sizden beklemeksizin ee, ve hiçbir e, ücret vesaire ödenmeksizin yani e, tamamen rahmet eseri olarak Allah'ın verdiği lütuflar, lütuf vermesi. Bu, bu Rahman isminin tecellisi. Rahim ise bize verdiği akıllı varlıklar olan ve sorumlu akıl demek, özgürlük demek, sorumluluk demektir arkadaşlar. Akıllı ve seçme hakkı olan, varlıklar olan bizlerin Allah'ın verdiği bu nimetleri hangi yolda kullandığımıza göre sonuçlarıyla bizi yüzleştirmesi demek. Yani iyi yolda kullananlara e, iyilikle ikinci bir kere merhamet etmesi demek. Onun için Cenab-ı Hakk'a Rahmanu dünya ve Rahimul ahira denir demişti. Elmalullahım yazır. Dünyanın Rahmanı, ahiretin Rahimi diye. İşte gazap Rahmet, rububiyeti rahimiyenin lazımıdır. Yani eğer insanlar e, ve şöyle demişti orada uzun uzun anlatırken Cenab-ı Hak yani sonuçta da bizim on, o başta verdiği nimetlerle ne yapıp ettiğimize bakmaksızın hepimize eşit e, bir şekilde tekrar rahmet edecek olsa öbür dünyada bazı inanç mensuplarının söylediği gibi o zaman bu dinleri ve o ahlakı, ameli, fedakarlığı, iyilikleri tamamen boşa çıkarmaktır. Amelin hiçbir değerinin ve anlamının kalmaması demektir demişti. Yani gadap ıtlak rahmetin zıttı değildir. Rahmetin zıttı değildir. Mesela zalime gadap, mazluma rahmetin muktezasıdır. Yani sen mazlum olana Merhamet ediyorsan zalime gazap etmen gerekir. Zalimle mücadele etmen, cezalandırman, yaptığının karşılığını tövbe etmediği, vazgeçmediği sürece yani. yaptığının Çünkü onu ondan vazgeçirmen gerekir. El-Maghdûb-i Aleyh tabirinde bu unvan, tabi burada şimdi bunu böyle dinlerken kulağa kolay geliyor da çok seçenekleri var. Yani insanlar ahirete gitmiş Arkadaşlar artık düzelme diye bir şey yok falan hani öyle geliyor ya aklımıza. Yani orada Cenab-ı Hak onları terbiye mi ediyor da hani gazap edecek onlara? Ee, evet belki de öyle. Yani bunu da bir zihninizin bir kenarına bir ihtimal olarak koyunuz. Belki de cehennem insanların cennete gidebilmesi için Terbiyeden geçmesi gereken, yani cennete uygun hale getirilmek için terbiyeden geçmeleri gereken bir yerdir Allah-u Alem. E, el bir Aleyh tabirinde, yani gayril il mağdubi Aleyhim derken, bu tabirde bu unvan kendilerine adeta isim olmuş gibi bir kuvvet vardır. Yani e, mağdub, e, gadab fiilinin isim hali, Gazap o kadar bunlar gazabı hak etmişler ki artık mağdub denmesi onlara yani ünvan haline gelmiş. Onlar da bu gazap edilmiş olma hali. Gadaba mahkum, gadap altında kalmış gitmiş demek olur. Binaenaleyh bazen bir ukubete uğramak mağdub bir aleyh olmak değildir. Yani gelip geçici bir cezaysa, bir terbiyevi bir şeyse, bir imtihan, işte bir yaptığının bir sonucuyla seni yüzleştirmesi ve oradan... Ders alıp tekrar hakka dönmen bu seni mağdubi aleyh yapmaz. Neden? Çünkü buradaki mağdubi aleyh isim olduğu için artık o gazap hali onda kalıcı hale gelmiş demektir. Yani fiil olmaktan çıkmış, geçici bir durum olmaktan çıkmış, onun bir sıfatı, bir kalıcı bir özelliği haline gelmiş demek binaenaleyh. Bazen bir ukubete uğramak, mağdu bir aleyh olmak değildir. Ve hele hakikatte bir takım ni'am-ı atiye ve müstakbelinin mukaddimesi ve vesilesi olan elemler. Ne güzel bir yere getirip bağladı. Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin. Bakın diyor ki ve hele hakikatte yani gerçekte bak, Yani şu anda bir sıkılıyor gibi görünebilirsin. Bir böyle baskı altında gibi görünebilirsin. Fakat hakikatte... Bir takım ni'al-ı atiye yani gelecekteki bir ulaşman gerek istediğin ulaşmak istediğin bir takım nimetler, müstakbel yani müstakbelde, gelecekte ulaşacağım bir takım nimetlerin mukaddimesi ve vesilesi olan elemler hiçbir zaman ukubet ve gadab değildir. buna en güzel örnek arkadaşlar bir yere girmek için Sınava girmeniz gerekiyor. İşte o sürede çalışırken yaşadığınız sıkıntıdır. Bu gazap falan değildir. Bir veya mesela işte daha yaygın bir örnek benim kilo vermek için yememeniz. Bu bir gazap değildir. Aslında bir rahmettir. Efendim bir rahmete ulaşmak için o rahmetin Mutlaka takip etmeniz gereken yoludur ilim öğrenmek için sarf edilen çabalar böyledir değil mi yatıp uyumak varken efendim gezip tozmak varken gece gündüz kendinizi kitapların içine gömüyorsunuz hani bu bir gadap gibi yani hani kafayı mı yedin öyle diyorlar efendim ee, bu bir gazap hali değildir. Tam tersine sizi neticede çok büyük mesela ibadet böyledir geceleri kalkıp ibadet etmek değil mi? Aslında orada bir zevk de var. Bana sorarsanız yani acizane kanaatim arkadaşlar bunların kendisi yani ilim öğrenmek, işte az yemek, az uyumak, okumak, ondan sonra ibadet. Bunların kendisindeki hazzı keşfetmediğiniz sürece aslında bunlar size çok sıkıcı geliyor da siz sonuçtaki hedef için bunlara katlanıyorsanız o hedefe ulaştığınızı düşündüğünüz an veya o hedef sizin gözünüzde eski değerini kaybettiği an bunları da bırakacağınız için bu ideal bir durum değildir. Acizane kanaatim çalışmanın okumanın öğrenmenin ibadetin işte dediğim gibi az yemenin çok okumanın susmanın kendisinden haz almak lazım kendisinden onu onu başarmanın ne kadar insani bir şey olduğunu be, beni ne kadar tekamül ettirdiğini kendime hakim olduğumda şey işte yerken konuşurken vesaire kendime hakim olduğumdaki kendime saygımla kendimi kaybettiğim zamandaki e, kendimle ilgili kanaatim arasındaki farkı görebilmek bilmem anlatabildim mi akış kitabında Adını telaffuz edemeyeceğim bir Orta Avrupalı bir akademisyen Akış diye meşhur bir kitap orada bunu anlatıyor diyor ki herhangi bir işten mesela bunu şöyle örnek vereyim size diyelim ki işte falan işte çalışıyorsunuz niçin niçin o işte çalışıyorsunuz o işten aslında çok zevk almıyorsunuz çok sıkılıyorsunuz hiç sevmiyorsunuz yaptığınız işi ama işte oradan para kazanıyorsunuz peki ne olacak para kazanınca işte tatile gideceksiniz, evinizi döşeyeceksiniz, güzel yiyip güzel içeceksiniz. Yani işte daha güzel para kazanıyorsunuz çünkü. Diyor ki eğer bir işi yaparken o işin kendisinden değil de o iş aracılığıyla ulaşacağınız sonuçlardan haz alıyorsanız o iş bir süre sonra sizin için işkenceye dönüşür. İşin kendisinden haz almanız gerekir. Onun için biz kendi nefsimizi Arkadaşlar bu yaptığımız güzel şeylerden yani okumadığınız gün e, içinizde bir ışığın söndüğüne işte ne bileyim namazınızın eksik olduğu gün ne bileyim sanki günlerce hani e, yemek yememiş gibi böyle veya ne bileyim hep kötü beslenmiş gibi içinizin e, yandığını falan hissetmeniz lazım yani. Sırf cennet için e, değil de bizzat kendisinden de e, zevk aldığımız zaman onu yapmak için isteğimiz daha fazla olacak peki ve le nebluvennekum bi şeyin minel havfi vel ju'i ve neksim minel emvali vel enfusi ve beşşiris sabirin ayeti de böyledir her işte itibar akıbetedir her işte sonuca bakılır sonuca bakılır sonuçta bu iş seni nereye götürüyor oraya bakılır yoksa arkadaşlar aile kurmakta eziyetli bir şey. İşte bir işe girmek de bir işe girmek için 15-20 sene okumak da eziyetli bir şey. Hani hayatta yapılanlara yaptığımız işlere bir bakın. Dalal ve dalalet doğru yoldan amden veya hataen sapmaktır ki hüdanın mukabilidir. Şimdi gayril mağdubi aleyhimdeki gazabı anlattı. Şimdi dalaleti anlatıyorum. Dalalet de Doğru yoldan amden veya hataen, amden kasten demek, bile bile demek, hataen de adı üzerinde hata olarak demek. Sapmaktır ki hüdanın mukabili yani hidayetin zıttıdır. Lisanımızda sapmak, sapıklık, sapkınlık dahi denilir. Dalal peki neden olur? İnsan neden yoldan sapar? Bazen gafletten, şaşkınlıktan neşet eder. İnsan bazen şaşırır. Bu dünyada yolda giderken de oluyor başımıza geliyor. Çok alıştığımız bir yoldan gidiyorsak ister istemez aynı sapaktan dönüyoruz. Halbuki o gün başka bir yere gideceğiz. Ve ekseri ya da şaşkınlık onu takip ede eğler ve sonra yitmeye daha sonra telef olmaya müncel olur. Yani ilk önce şaşır şaşırarak bir yanlış yola girersin. Eğer geri dönmezsen kaybolursun. Gene geri dönmezsen yani yolunu çaresini bulup ne kadar uzaklaşmış olursan onu dönmezsen yeter gidersin. Bu münasebetlerle dalal, gaflet, hayret, gaybubet, helak manalarında da kullanılır. Esasında mahsus ve maddi yoldan satmaktır. Mahsus ve maddi yoldan yani dalalet kelimesinin esası hissedilebilen yani bildiğimiz dış dünyada müşahhas olan bir yoldan satmaktır. Ve sonra maneviyat ve makulatta da mütearef olmuştur. Giderek yani kelime ilk önce bildiğimiz yolundan şaşırmak anlamına, anlamında kullanılmış. Giderek maneviyat sahasında ve makulat akli konularda da kullanılmış öyle de bilinir olmuş. Ve biz alelekser dalalet ve sapkınlığı sade dinde dalal ve sapıklığı da akılda ve sözde istimal ederiz. Yani dalalet ve sapkınlık kelimesini Ağırlıklı olarak dini konularda dalal, yanlış yani yanlış yapmak, yoldan çıkmak ve sapıklık ifadelerini de akıl ve sözde yani e, kullanırız. Binaenaleyh dalin bunların hepsini içine alan ak, akli konularda, konuşmalarında, maneviyatında, inançlarında, hayatta mesela hayatta işte hatırlayın sırat al bize neler neler anlattı. Mesela ne olmak istiyorsun? İşte aklıma ilk gelen diyelim ki müzehip olmak istiyorsun. Bunun bir yolu var kardeşim işte şu bir ustaya gideceksin. İşte ilk önce ben de hiç çalışmadım da işte ilk önce herhalde bir takım çizimler var. Onları yapacaksın yani şablonlar var. İlk önce onları bir öğreneceksin. Kaç çeşit yaprak kaç çeşit çiçek var bunları öğreneceksin. Yani bunun bir yolu varken bu yolu bırakmak bu yolun dışında efendim ve çok hani alakasız başka yollardan gitmek karıştırmak. Efendim nasıl ki sonunda yorulmaya, efendim, tükenmeye ve bir hedefe varmamaya sebep olursa sanatta, yemek yapmakta her konuda böyle. Ama tabii bir parantez açalım yani yenilikler de biraz yol, yolun dışında denemeler yapmadan olmaz. Yani icatlar, keşifler hep diyeyim kendilerinden öncekilerin gittiği yolu birebir aynısını izleselerdi orada icat ve keşif hiç yapamayacaklardı. Fakat ana yoldan da uzaklaşarak değil yani ee, ana en ana yoldan da uzaklaşarak değil inşallah onu başka vesileyle yine konuşuruz burada şuraya kadar gelelim ee, gerek el mağdubi aleyhim ve gerek eddali'ndeki harfi tariflerin başındaki eliflamların istirak veya cins için olduğu zahirdir çünkü nimetin selameti kamilesi bundadır yani her türlü sapkınlık her türlü gazabı hak etme. Gazap cinsi dendiğinde aklınıza ne geliyorsa, sapkınlık dendiğinde aklınıza ne geliyorsa, bunların dışında, bunların dışında ya Rabbi, asıl nimet verdiklerinin benim yoluna ilet. Nimetin selameti kamilesi, Gazap ve dalalet adına aklımıza gelen her şey dolayısıyla bunların başındaki eliflamlar sadece belli bir dalalet belli bir şey gazap için değil gazap türünün sapkınlık türünün tamamını ifade etmek içindir. Birçok müfessirin de böyle nefhi cins suretin yani cinsin tamamını olumsuzlama suretinin tefsirlerini ihtiyar etmişlerdir ki bu bu, bu, yöntem, bu yorumu seçmişler. Bu surette nimet ve istikametin zıttı olan gada bu Dalal kitaplı ve kitapsız, müşrik ve gayrimüşrik bütün ehli küfrün yollarından sarahaten ihtiraz edilmiş olur. Bu duayı okuduğumuzda arkadaşlar her türlü küfrü, her türlü sapkınlığı Cenab-ı Hakk'ın gazabını çeken ne kadar ee, yol varsa onların tamamının dışında olmayı Allah Teala'dan dilemiş oluyoruz. Ma'mafi harfi tariflerin akdem olan ahd harici manasına hamillerinde dahi aynı manayı dolayısıyla istihsal mümkündür ve bunda ayrıca bir belagat da vardır. Burada kalalım. Arkadaşlar şimdi buradan itibaren çünkü buradaki gazaba uğrayanlar kimler? Bu işte e, sapkınlar kimler? Bunları bize açıklayan rivayetler Bunların tahsisi mümkün mü yoksa umumi mi alınmalı buralara girecek onları da tek bir oturumda inşallah okuyabiliriz. Peki Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Tekrar tekrar Fikriyat ekibine teşekkürler.